Kaf suresi Mekki olup 45 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafül Kur'an'il Mecid. Şanlı şerefli Kur'an hakkı için Doğrusu onlar kendilerinden birinin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 hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır. Bel kazzabu bil hak fi onlar kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık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 Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilen ekinler salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik.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 Onlardan önce Nuh halkı Ashabı Res, Semud Ad Firavun halkları, Lutun hem şehirleri, Asabu Eke ve tüm bah halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi Peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular. Azaba çaktırıldılar. Efaila <gülüyor> bil halq il awal belhum filabsim min halq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 وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَضُ اِلَيْهِ مِنْ الْوَرِيدِ İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.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 O'nun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Vakti geldiğinde, ölüm sekeratı başlayınca, can çekiştiği sırada insana, işte denir, senin en çok nefret edip kaçtığın şey...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 Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak. Atın cehenneme her nankör inatçı kafiri hayramanı olan haddi aşıp azan şüpheye dalanı Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni. Atın onu o çetin azaba. <gülüyor> Yanındaki arkadaş, Ya Rabbi der, Onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi. <gülüyor> Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez.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 İnsanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönüllle gelen herkese bu mükafat vardır. Haydi selametle girin oraya, bugün artık ebediyet günüdür. Lehum Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır. Wa kem ahlaknâ qablahum min qomnihim ashad minhum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 Hep, eli boş dönmüşlerdi. <gülüyor> Elbette bunda, içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak, can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır. وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَا مَسَّنَا مِلْ لُّعُوبِ Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. قَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. وَمِنَ Geceliğinde secdelerin peşinden de ona ibadet et. Ve min yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Yevme bil yevmul Bütün insanların... O sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün, mezarlarından kalkış günüdür. <gülüyor> Muhakkak ki, hayatı veren de, hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir. Yerin yaralıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.